Bağlı boylar arasında bir bölünme kendisine her türlü anlamdan yoksun bıraktıktan sonra alandan sürülüp sıradan bir antika gibi bir tapınağın anmalıkları arasına atılan put çoktandır unutulup gitmişti. Ekenoz onu görmek istedi. Hiç bozulmamış, hala gülümseyen çocuğun elinde, şimdi kurumuş ve büzülmüş olan ama bir zamanlar, gezgin bunu öğrenmeyi başardı, tam bir iyileşme sağlayıncaya dek birkaç yıl süresince Dulcerul'u her nöbetinde iyileştirmiş olan ünlü bitki hala duruyordu. Ekenoz mesleğinin gerektirdiği ölçüde bitki biliminden anlardı. Bu eskil bitki kalıntısının bir Artemisia Maritima sapı olduğunu gördü. Bu yıldız biçimi bitkinin kurumuş çiçeklerinin semen kontra diye adlandırılan sarımsı bir ilaç biçimine sokularak az miktarda alınınca gerçekten de çok etkin aybaşı hızlandırıcı olduğunu anımsadı. Tek ve yoksul bir kaynaktan elde edildiği ve düşük oranda içildiği için dulserul üzerinde de her zaman etkili olmuştu. Ekenoz, federalin şimdi içinde bulunduğu bırakılmışlık nedeniyle onu satın alabileceğini düşündü ve yüksek bir fiyat önerdi. Önerinin hemen benimsenmesi üzerine de eşsiz heykeli Avrupa'ya getirdi. Kantörel de heykelin öyküsüne büyük ilgi gösterdi. Ekenoz, kısa bir süre önce ölmüş, federali de bu eski Afrika putuna gösterdiği ilginin anısına dostuna bırakmıştı. Gözlerimizi şimdi bizim için eski bitkiyle birlikte en çekici şanla donanmış olan simgesel çocuğa diktik, hemen sonra da oyuntunun bulunduğu yüksek kitlenin alt bölümünde taştan yontulmuş dörtgen biçimi üç kabartma aldı gözlerimizi. Önümüzde toprakla federalin bastığı sağanlık düzeyi arasında incelikle boyanmış üç yapıt birbirlerinin üzerinde yatay olarak uzanıyor ve yer yer çok aşınmış olduklarından tüm taş kitlesi gibi masalsı bir eskillik duygusu uyandırıyorlardı. İlk kabartma çimenlik ovada ayakta, kendinden geçmiş durumda, kolları bir çiçek harmanıyla ağırlaşmış, çevrende yelin usulca eğdiği incecik tüy bulutlarla yazılmış, dor sözcüğüne bakan bir kadını gösteriyordu. Renkler solmuş olmalarına karşın bol ve güzel, akşam alacasının kırmızı yansımalarıyla dolu bulutlar üzerinde hala belirgin her yanda sürüyordu. Daha aşağıda ikinci heykel bütünü aynı bilinmedik kadını görkemli bir salonda oturup zengin işlemeli bir mavi minderin içinden pembe giysili ve gözlerinin biri eksik bir kuklayı çıkarmak için bir dikiş boşluğundan yararlanırken göstermekteydi. Toprağın yakınında üçüncü parça sahneye pembe giysili tek gözü kör bir kişi çıkarıyor, kör kuklanın canlı örneği birkaç meraklıya damarlı yeşil mermerden bir kitleyi gösteriyor, kitlenin bir altın külçe oturtulmuş üst yüzünde paragrafı ve tarihiyle çok hafif bir biçimde işlenmiş ego yazısı bulunuyordu. İkinci düzlemde içinde kapalı bir parmaklık bulunan kısa bir tünel, mermersi bir yeşil dağın yamaçlarında oyulmuş, uçsuz bucaksız bir mağaraya gider gibiydi. Son iki yapıtta kimi renkler özellikle mavi, pembe, yeşil ve altın sarısı oldukça canlı kalmıştı. Sorulunca Kantörel bu sanatsal üçlü konusunda bize bilgi verdi. Üstat, bulunduğumuz zamandan yaklaşık 7 yıl önce, 15. yüzyılda korkunç bir kasırgada yıkılıp kumlara gömülmüş Breton kenti Glojanik'i ortaya çıkarmak üzere bir kurum oluşmakta olduğunu öğrenince, en ufak bir kazanç düşüncesine kapılmadan kendisince coşturucu sonuçlar verebilecek Görkemli bir girişimi desteklemekten başka amaç gütmeden birçok senet imzalamıştı. Çok geçmeden iki dünyanın en büyük müzeleri, temsilcileri aracılığıyla uygun yerde yapılmış ustaca kazılar sonucunda elde edilip gecikmeden Paris'te açık artırmaların ateşinden geçirilen sayısız değerli nesne için birbirlerine girmişlerdi. Antikaların her yeni gelişinde hazır bulunan Kantörel, bir akşam toprak altından yeni çıkarılmış büyük boş oyuntunun alt bölümünü süsleyen renkli üç kabartmayı görünce birdenbire Arthur çevriminde bulunan şu armurik söylencesini anımsamıştı. Bir Zamanlar Kerla Gözoğ Fransa'nın batı ucunu oluşturan yabanıl bölge, kralı Kurmelen, başkenti Gloyanic'te daha genç yaşta çoktandır zayıf sağlığının hızla bozulmaya başladığını sezmişti. Kurmelen 5 yıldan beri ilk çocuğu küçük prenses Helo'yu doğururken ölmüş olan Kraliçepil'e Venük'ten duldu. Tahta ele geçirmeye çalışan birbirinden açgözlü birkaç kardeşi bulunduğundan Kurmelen sevecen bir baba olarak hiç kuşkusuz çok yaklaşmış olan ölümünden sonra ülkenin yasasına göre yetkisini hiç kimseyle paylaşmadan kendi yerine geçmesi gereken Helo'nun yaşının küçüklüğü nedeniyle sayısız komplolarla karşılaşacağını dehşetle düşünüyordu. Kurmelenin değerli taşlardan yoksun ama eksikliğini çok eski olmanın lüksüyle kapatan ağır altın tacı solmadığı altında her kerle göz hükümdarının alnını bilinmeyen zamanlardan beri sardıktan sonra yavaş yavaş saltı krallığın özü olmuştu. Bir prens ondan yoksun olunca bir tek gün bile hüküm süremezdi halk her türlü yasalığa baskın çıkabilecek ateşli bir tapınma sonucu güvenli bir yerde özenle saklanıp nöbetçilerce beklenen nesneyi ele geçirecek ölçüde becerikli bir adayı efendi olarak tanıyabilirdi Kurmelerin bir atası Büyük Juel çok uzak çağlarda Kerla Gözdo Krallığı'nı ve başkentini kurmuş, kendi buyruğuyla yapılan ilk somu da giymişti. Juel şanlı bir saltanatın ardından neredeyse yüz yaşında ölünce söylenceyle tanrılaştırılıp bir gökyüzü yıldızına dönüşmüştü. Böylece halkının üstüne kol kanat germeyi sürdürmekteydi. Ülkede herkes dilek ve dualarını yöneltmek üzere burçlar arasında bulabiliyordu onu. Sıkıntılar içinde kıvranan Kurmelen, ünlü atasının doğaüstü gücüne güvenerek, düşünde kurtarıcı bir esin yollamasını diledi ondan. Uzun süre kardeş yerine en ufak bir başarı umudu bırakmamak için her türlü tahta çıkış için vazgeçilmez olan kutsal tacı erişemeyecekleri bir yere, gizemli bir köşeye kilitlemeyi düşünmüştü. Ancak düşmanlarına meydan okuyabilecek yaşa geldikten sonra kendini kraliçe ilan ettirebilmek için Hellon'un eskil altın halkayı yeniden bulması gerekirdi. Oysa önlemcilik seçilen yeri kendisine belirtmeyi yasaklıyordu. Güç ya da kurnazlık bir gizi çocuklardan öyle kolay koparırdı ki bir gizleş bulmak zorundaydı. Durumun önemi nedeniyle heyecanlanıyor, duralıyordu. Juel torununun dileğini işitti ve kendisine bilgece bir davranış öğütlemek üzere düşüne girdi. Bundan sonra Kurmelen artık yalnızca aldığı öğütleri izlemekten başka bir şey yapmadı. Tacını eriterek şöyle boyu eninden uzun sıradan bir külçe elde etti ve donuk yeşile Juel'in eskiden bir araştırma gezisinin ünlendirdiği büyülü dağa gitti. Rüel yaşamının sonuna doğru halkının rahatlığı ve valilerinin dürüstlüğünü denetlemek için ilgiyle ülkesine dolaşırken bir akşam o güne değin hiç mi hiç görmediği ıssız bir bölgede konaklamıştı. Krallık çadırı donuk yeşilin su yeşiline çalan rengi ve incecik damarlı mermer yansımalarıyla insanı şaşırtan karmaşık dağın eteğine kurulmuştu. Joel bu dağa ilgi duymuş, dinlenme hazırlıkları yapılırken buraya tırmanmayı denemiş, türünü anlamak ister gibi demirli bir kazıkla her yanda katı toprağa vurup durmuştu. Vuruşlarından biri belli belirsiz bir yeraltı çınlamasıyla şaşırtmıştı onu. Durmuş, kuşkulu yerin değişik noktalarına sertçe vurmuş ve dağın yamaçlarına yayılarak önemli bir mağaranın varlığını belli eden boğuk bir yankı duymuştu. Juel, soğuk olacağı anlaşılan geceyi geçirmek üzere imrenilecek bir sığınak bulduğunu sezmiş, daha fazla tırmanmadan adamlarına beklenmedik mağaraya girmelerini sağlayacak bir yarık aratmıştı. Tüm araştırmaların başarısızlığı karşısında kralın canı sıkılmış, toprak altında kalmış bir açıklık bulunabileceğini düşünerek, sesli yerin altında dibi incecik bir çakıl kumuyla kaplı yerin üzerinin ayıklanmasını buyurmuştu. Durum gereği işçiliğe girişen birkaç kişi bir takım uydurma araçlara sarılarak neredeyse aynı anda bir kubbenin tepesini ortaya çıkarmış ancak bir adam geçecek kadar bir geçit açmıştı. Juel elinde meşale daracı koridora girmiş hemen arkasından tümüyle yeşil mermerden göz kamaştırıcı bir mağarada olduğunu görmüştü. Mermer, görülmedik bir yer bilimsel olgu sonucu kocaman altın külçeleriyle süslüydü. Yalnızca bu külçeler bile hesaplanması olanaksız bir zenginlik demekti. Hiç kuşkusuz kitlenin derinliğinin sakladığıyla bu zenginlik on katına da çıkabilirdi. Joel'in gözleri kamaşmış, şimdi kurucusunun dehasından kaynaklanan dingin bir gönencin tadını çıkarmakta olan mutlu bir ülke için gereksiz olan bu masası zenginlikleri her türlü açgözlülükten uzak tutup ileride yaşanabilecek büyük yıkım dönemlerine saklamak istemişti. Kral, düşüncelerini kimseye söylemeden adamlarını da yanına getirtmiş, konuksever mağarada sakin bir gece geçirmişlerdi. Ertesi gün en yakın köyle mağara arasında bir gidiş geliştir başlamış, işçiler Joel'in yönetimi altında işe girişmişlerdi. Dar geçit geniş bir tünel olmuş, mağaranın boşaltılmasından sonra tünelin orta yerine iki kanatlı kocaman bir parmaklıklı kapı yapılmış, kralın kesin buyruğu uyarınca tek bir kilit bile konulmamıştı. O zaman büyücülüğü de olan Joel herkesin önünde iki büyük dua okumuştu. Birincisiyle dağın dışını en sert araçlardan biri etkilenmez kılıyor, ikincisiyle ise aynı zamanda kırılma ve sökülmeye karşı da bağışık kılınmış kalın ve yüksek parmaklığı kesinlikle kapatıyordu.